فرتقي في الخير ورقاء فضاء إنها العلي وتبغي بسلماء أنت عنوان لأمجاد الألآه ففجر الأوحال وصعاف السماء. اللهم انشد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Fi şerif. Şeyh Abdülkadir bin Abdullah Zinn kitabından İlmin fazileti Kitap demeyelim de ders notları diyelim biz ona İlmin fazileti, alimin fazileti Biz bunu göreceğiz dedik Çünkü siz ilim talebessiniz Zor ve sıkıntılı Bana bakın anlatırken zor ve sıkıntılı Zor bir süreçtir ilim talebi Ta ki mezara kadar zor bir süreçtir Bu zor süreci ancak bunun mükafatını idrak edebilirsek anlarız e, i̇drak edebilirsek Bu zor bize kolaylaşır Bir şeyin mükafatı ne kadar büyükse Ne kadar zor olursa olsun O kadar kolaylaşır Mükafatı olmayan boş bir iş Ne kadar kolay olursa olsun o zordur Kolay da olsa o zordur Ama mükafat varsa ucunda e, Güzellikler varsa Fazilet varsa derece varsa Derecenin yükselmesi varsa Elbette nedir güzeldir. Bir önceki dersimizde biz ne gördük? İlmin tanımını söyledik. iki tane tanım getirdik. İkisi de birbirinin aynısıydı. Allah subhane ve teala tarafından indirilen ve edilen dedik. İndirilene dair delil olarak neyi zikrettik? Nisa, suresi. Nisa suresinin 113. ayetini vahyedilene karşı ve kezelke evve diyordu değil mi? O da kasas suresi ayeti idi. Bununla birlikte... İlme iki tane de sıfat getirdik. Bir tanesi ruhtu, bir tanesi de nurdu. Niçin ruh diyorduk? Çünkü cansız bedenleri canlandırır ilim. Ölü kalpleri canlandırıyor idi. Nur dedik çünkü karanlıklarını ne yapıyordu? Aydınlatıyor idi. Yani siz şu an bir haftadır ilim tahsili yapıyorsunuz. Bir hafta boyunca karanlıklarınız yavaş yavaş, yavaş, yavaş ne yaptı? Aydınlanmaya başladı. İşte yüzünden Kur'an okuma güzelleşiyor değil mi? İşte Hadis okuyorsunuz, Bukhari okuyorsunuz. Her gün yeni bir şeyler öğrenerek ne yapıyorsunuz? Karanlıklarınız aydınlanıyor dedik, evet. Daha sonra ise ilmi üçe ayırdık. Bir, memduh, müşerref olan yani şerefli olan, övülmüş olan ilimdi. İki, mezmum olan ilimdi, zararı olan ve faydası olmayan ilimdi. Bakara suresinin 102. ayetinde geçen sihir bunun gibi bir ilim mesela haramdır bunu tahsil etmek yine kafirlerin rasullerine karşı koydukları rasullere karşı koymak için edindikleri o ilim de neydi mezmum olan zemmedilen tahsili haram olan ilimdi bir de yerine göre onu tahsil etmenin fazilet olduğu ilim vardı o da farzı kifaye olan ilimlerdi ziraat gibi tıp gibi sanat gibi daha sonra alimin tanımını yaptık alim bu ilimle amel eden ve bunu, bununla Allah'ın dinini ikame eden idi. Alime iki tane şart getirdik. ilmin faziletinden faydalanabilmesi için. Birincisi onunla amel edecek, ikincisi onu tebliğ edecek insanlara duyuracak. Ve arkasından oldukça güzel bir cümle söyledi İmam Şatibi, rahimüllah. ilmin fazileti ile ilgili gelen bütün naslar neye bağlıydı onunla amel etme şartına bağlıydı. Bu şu demek. Biz şimdi ilmin fazileti ile ilgili ayetleri okuyacağız. Bu şu demek. Alim faziletlidir demek parantez içinde ilmiyle amel eden, ilmini tebliğ eden, kapat parantezi alim faziletlidir demek. Yani alim faziletli kayıtsız değil. Bunun kaydı var. O kayıtta nedir? O kayıtta yaslanmadan oturun. O kayıtta nedir? Ee, ilmiyle amel etmesi ve onu tebliğ etmesi. Alimler işte alim abitten üstündür dediğimiz zaman İlmiyle amel eden, ilmini tebliğ eden alim abidden üstündür demek. Yoksa mutlak olarak her alim üstün değildir. Unutmayın Allah subhane ve teala kitabında iki tane ağır bir ifade kullanmıştır. Bu ifadelerden bir tanesi dilini sarkıtıp soluyan köpek ifadesidir. Bir tanesi ise kitap yüklü eşek, köpek ve eşek iki tane ağır ibaredir bunlar. Bu her ikisini de kimler için kullanmıştır? Alimler için kullanmıştır. Demek ki mutlak olarak alim faziletli değildir. Mutlak olarak ilim faziletli olsa da alim ne değildir? Faziletli değildir. Alimin faziletli olması için iki tane kayıt vardır. Bir kendi nefsinde amel edecek. İki onu ne yapacak? Tebliğ edecek. Evet bunları bitirdik. Şimdi ilmin faziletine dair Kur'an'dan deliller zikredeceğiz. Bundan sonra sünnetten deliller zikredeceğiz. Ülemanın kavillerini zikredeceğiz. Ve dördüncü olarak da fazilet bakımından kim daha faziletli? Hangi alim daha faziletli? Sen de alimsin, ben de alimim, bu da alim. Üçümüz de alimiz. Hangimiz daha faziletli? Bir de fazilet bakımından alimlerin derecesi diye dört konu işleyeceğiz. Kaç konu işleyecekmişiz? Dört konu. İlmin faziletine dair ayetler. İlmin faziletine dair ilmin faziletine dair alim kavilleri, ilmin Fazileti noktasında alimlerin dereceleri diye dört konu işleyeceğiz. Artık kaç ders, dört beş ders sürer ben bilemiyorum. Birinci delilimiz, ilmin faziletine dair birinci delilimiz Bakara suresinin 31 ila 32. ayetleridir. 32-33. ayetleridir. Allah ve teala Adem aleyhisselamı yaratmıştır. Adem aleyhisselamı yaratır yaratmaz. İlk olarak ona ne vermiştir? Ona ilk önce ilim vermiştir. Ona ilk önce ne verdi? İlim verdi. Eğer ilimden daha değerli, ilimden daha faziletli, ilimden daha üstün, ilimden daha değerli bir şey olsaydı Allah subhanehu ve teala yaratır yaratmaz Adem aleyhisselam'ı o değerli şey verirdi. Eğer mal ilimden daha değerli olsaydı Allah subhanehu ve teala direkt Adem aleyhisselam'ın mal sahibi yapardı. Eğer evlat İlimden daha değerli olsaydı Allah subhanehu ve teala Adem aleyhisselamı yaratır yaratmaz ona evlat verirdi. Veya başka şeyler ilimden daha değerli olsaydı Allah subhanehu ve teala öncelikle o başka şeyleri verirdi. Ama ilk değerli olan ilim olduğu için ilim verdi ona ne yaptı Allah subhanehu ve teala ilim verdi. Daha sonra meleklere dedi ki: "Fekal en bi'uni bi'esma'i ha'uleyin "Ey melekler. Haydi bakalım. Şu Adem'e öğrettiklerimi siz de söyleyin bakalım. Bu eşyanın ismini, bu eşyanın ismini siz de söyleyin. Adem'e öğrettiklerim esman eşyan isimlerinden siz de haber verin." dedi. Size bir soru sorayım. Allah Subhanahu ve Teala meleklerin bu konuda cahil olduklarını bilmiyor muydu Allah subhanatüla biliyor da değil mi mesela ben şimdi söylüyorum ee, Ahmet Abese suresini oku sen bilmiyorsun senin bilmediğini de ne yapıyorum ben biliyorum senin bilmediğini ben biliyorum kardeşim sen oku Abese suresini bak biliyorum şimdi ne ortaya çıktı Ezber bakımından bu kardeşimiz senden üstün. Ezber bakımından bu kardeşimiz senden üstün. Allah subhane teala meleklerin eşyanın ismini bilmediklerini bildiği halde dedi ki bana eşyanın ismini haber verin. Onlar derler ki <gülüyor> Sen bunları bize öğretmedin. Senin öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur. Bizim bir ilmimiz senin öğrettiğinden başka yoktur. Arkasına Allah Subhanahu ve Teala: "Ya Adem enbihum bi, bi esmaihim." Ey Adem. Ey Adem, eşyanın isimlerini sen haber ver dedi. Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam o bilgi yani biraz önce benim sorduğum gibi meleklerin bilemediği şeyi haber verince ortaya ne çıktı? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın meleklerden üstünlüğü çıktı. Hangi konuda üstünlüğü çıktı? ilimle üstünlüğü çıktı sayıca değil malca değil kuvvetçi değil subhanallah kuvvetçi değil ilim bakımından Allah subhanahu ve teala adem aleyhisselamın üstünlüğünü meleklerin yanında ne yaptı ortaya çıkardı ve arkasından ne dedi arkasından dedi ki ademe secde edin ve bu sayede ilim vesilesiyle ilim sebebiyle ilminin üstün olması sebebiyle adem aleyhisselam meleklerin önünde onun önünde Melekler Adem Aleyhisselam'ın önünde boyun eğmeyi, onun önünde Allah'ın emriyle secde etmeyi ne yaptılar? Ee, secde ettiler. İmam Kurtubi diyor ki, İmam Kurtubi olması lazım. Allah Subhane ve Teala melekleri o gün bu ahlak üzere yetiştirdi. Bu ahlakı o gün meleklere ne yaptı? Öğretti. Hangi ahlakı? İlim bakımından üstün birini gördüğünüz zaman onun önünde eğileceksiniz. Bundan dolayı ve innel melaikete la tad'u kanatlarını eğerler nerede bir alim görseler nerede bir ilim talebesi görseler ondan razı olduklarını belirtme adına ne yaparlar onun önünde eğilirler melekler bu ahlakı ne zaman öğrendiler Allahu Teala melekleri bu ahlakla ne zaman ahlaklandırdı Adem Aleyhisselam ta belada Adem Aleyhisselam yani ilk yaratılışta Allah melekleri böyle ne yaptı bu ahlak üzere yetiştirdi. Ha şu an ilim tahsil eden bir talebe her zaman bu duyguda eğer ihlasla ilim talep ediyor, ettiği ilimle, talep ettiği ilimle, öğrendiği ilimle amel ediyorsa mutlaka ama mutlaka onun önünde melekler boyun eğmiş bir şekilde kanatlarını eğmiş bir şekilde durmaktadır hazır bir şekilde melekler onun önünde durmaktadır İmam Kurtobi diyor ki talebeye karşı meleklerin hareketi buysa tutumu buysa ya alime karşı melekler değil mi ne yapar melekler ne yapar bundan dolayı mesela hep ne deriz alimlerin hakkında dilinizi tutun meleklerin kendisine boyun eğdiği bir şahıs hakkında konuşurken ne yapın dilinize tutun deriz. Evet bu bizim birinci delilimiz idi. Anlaşıldı mı? Bizim ilmin faziletine dair birinci delilimiz ilmin fazileti neticesinde melekler ilim talebesinin önünde eğilirler. İlmin faziletinden dolayı ilmin faziletinden dolayı e, melekler Adem Aleyhisselam'a secde etmiştir. Ve Allah subhanahu ve melekleri bu terbiye ile terbiye etmiş. O günden sonra nerede bir ilim talebesi varsa melekler kanatlarını onun önünde diyoruz. Bu birinci delimizde Bakara suresi 31 ila 33. ayetler. İkinci delimiz daha önce geçen derste okuduğumuz Nisa suresinin 113. ayetiydi. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikmete ve allemeke ma lemtekun ta'lem. Allah sana kitabı hikmeti ve bilmediklerini öğretti. Ne yaptı Allah subhanahu aleyhi ve Kitabı indirdi, hikmeti indirdi, kitap ve hikmet sayesinde bilmediklerini öğretti. Biz buradan bu ayette ne delil çıkarmıştık? İlim indirilen demiştik. Şimdi devam ediyoruz. Ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ Allah'ın sana vahyi indirmesi ve bununla sana bilmediklerini öğretmesi nedir? Çok büyük bir fazilettir diyor. Çok büyük bir nedir? fazilettir. Bakın ilmin faziletine dair açık, net, sarih bir ayettir. Allah'ın vahiy yoluyla size bilmediklerinizi öğretmesi, akşam hadis okudunuz mu siz? Bukhari okudunuz değil mi? Bilmediklerinizi öğrendiniz mi? aleyke İşte bu. Akşam sizin Bukhari okumanız, ilim babını okudunuz zannedersen değil mi? Akşam Bukhari okumanız, orada bilmediğiniz bazı şeyleri öğrenmeniz, Allah'ın size büyük bir faziletidir. Allah'ın vermiş olduğu çok büyük bir faziletidir. O halde ne zaman ilme başlayacak olsanız Allah'ın size fazilet vereceğini çünkü o ilim vesilesiyle ne yapın? Fazilet vereceğini e, idrak edin düşünün o duyguyla ilme başlayın ilimden uzak kaldığınız zaman ilimle iştigal etmek biraz size zor geldiği zaman ben Allah'ın faziletine ulaşmak istiyorum Allah'ın bana fazilet vermesini istiyorum düşüncesiyle ilme yaklaşmaya çalışın e, günde 5 saat çalışıyorsanız bunu 8 saate çıkartın ki Allah'ın sizin üzerinizdeki fazileti artsın günde 5-8 saat çalışıyorsanız 11 saate çıkartın ki Allah'ın sizin üzerinize fazileti ne yapsın? Arsın. Allah subhanehu ve teala bu ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilim verdiğini söylüyor mu? Söylüyor. Bunun da fazilet olduğunu söylüyor mu? Söylüyor. Allah subhanehu ve bu fazileti sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vermemiştir. Ya ebed inni qacca eni minel ilmi ma lemi'tike fettebi'ni ehdike sıraten seviyya. Ey Babacığım. Sana gelmeyen ilim bana geldi. Diyor kim diyor? İbrahim aleyhisselam diyor. Sana gelmeyen ilim bana geldi. Bak Allah subhane ve teala İbrahim aleyhisselama da ne vermiş? İlim vermiş. Bu tabi ki İbrahim aleyhisselam üzerinde nedir? Büyük bir fazilettir. Yakup aleyhisselamdan için Biz ona kendisini öğrettik ya biz ne yaptık? ona öğretmiştik bundan dolayı o ilim sahibiydi Yakup Aleyhisselam da ilim sahibiymiş o halde burada şunu da diyebiliriz değil mi dün rahmet yağmurları dersinde söylemiştik sabır dersinde ilim aynı zamanda peygamberliğin vasfıdır risaletin vasfıdır rasullerin ahlakıdır rasullerin vasfı nedir sıfatı ilim sahibi o bak ilim sahibi olmalardır. Bakın Yakup aleyhisselam da ilim sahibiymiş. Ve kezal ki yeçtebike rabbuka ve allimuka min tevilah hadis. Böylece Allah sana rüya yorumunu öğretecek. Sana ilim verecektir. Bak Allah subhanehu ve teala Yusuf aleyhisselama da ilim vermiş. Davut aleyhisselama da ilim verdi. Ve başka başka peygamberlerde ilim verdi. Yani ve kâne fadlullahi aleyke azîme. Allah subhanehu ve teala o büyük fazileti o büyük dereceyi, o büyük önemli fazileti bütün peygamberlerine verdi. O halde sizler de bu faziletten faydalanmak istiyorsanız, daha doğrusu bu fazileti elde etmek istiyorsanız ne yapacaksınız? İlim talep edeceksiniz. Bu da bizim ikinci delilimiz idi. Üçüncü delilimiz Fete'alallahul melikul hak Taha suresinin sondan bir önceki sayfası olması lazım. Fete'alallahul melikul hak ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه بسنا قراني انديناه زمان etme ve qur <gülüyor> rabbizidni ilma deki rabbim ilmimi arttır Allah subhanahu wa taala ne diye dua etmemizi istiyor ilmimi arttır diye İbn Hacer el Askalani diyor ki o olması lazım Allahu alem evet Allah subhanahu wa taala'nın bu sözü ilmin faziletine dair açık nastır bunu okumanız lazım sizin şeyde geçti ilim babında geçti bu hadis. Allah'ın ilmimi artır sözü üzerine değil İmam Bukhari'nin bab başlığı bu. Okumanız lazım veya daha geldiniz mi gelmenizi bilmiyorum. Efendim okudunuz, okudunuz değil mi evet. Ee, Allah subhanahu ve teala'nın bu sözü ilmin faziletine dair açık bir delildir. Zira Allah-u Teala nebisine başka şeyleri değil ilmin artırılmasını emretmiştir. Eğer ilimden daha fazla bir şey olsaydı, daha faziletli bir şey olsaydı, daha değerli bir şey olsaydı, daha önemli bir şey olsaydı Rabbim bana onu ver, bana çocuk ver, bana evlat ver, bana mal ver, bana mülk ver, bana kuvvet ver, bana boy pos ver, bana güzel bir hanım ver, iki üç dört hanım ver, bana güzel bir araba ver. Bunu e, söylememizi bize emrederdi onlar faziletli olsaydı. Ama Allah bizden neyi artırmasını istememizi emretti? Ya Rabbi bizim artır neyimizi? İlmi. Sadece ilmi artırmamız. Allah subhanahu bizden çok konuda dua etmemizi istiyor ama artırılmasını, artırılmasına dair dua etmemizi istediği şey ilimdir. Eğer bundan daha değerli bir şey olsaydı elbette onların artırılması ne yapardı isterdi Allah subhanahu Teala. O halde bu da üçüncü delilimiz Taha suresinin 114. ayeti 4. delilimiz Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssasıdır bu kıssaya baktığınız zaman Bukhari'de yine ilim babında uzun uzun okudunuz değil mi uzun uzun geçer e, ilim babında uzun uzun geçer isterseniz burada da tekrar edelim Musa İsrail bir grup ile birlikteyken bir adam ona gelerek senden daha bilgili bir kimseyi biliyor musun dedi Musa hayır diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah subhanahu aleyhi ve Musa'ya evrederek dedi ki evet senden daha ilimli bir kimse var. O da kulumuz Hızır'dır. Musa onun yanına nasıl gideceğini sordu. Musa aleyhisselam ne yaptı? Onun yanına. Bir peygamber, bir rasul, bir insanın yanına gitmek istiyor. Neden dolayı? İlminden dolayı. Tamam. Çünkü ilim insanları kendisine çeken bir fazilettir. Bugün burada siz ilimden dolayı buradasınız. İlim almak için buradasınız. Burada abilerinizden bir şey öğrenmek için memleketlerinden geldiniz siz buraya. Sizi buraya çeken ne oldu? Musa aleyhisselamı Hızır'ın yanına çeken neyse sizi de bugün burada buraya çeken bu oldu. Aynı şekilde bu oldu. İşte yarın siz de ilim talebesi olduğunuz zaman, ilim ehli olduğunuz zaman insanlar da sizin yanınıza gelecekler. İnsanın insana teveccüh göstermesi güzel bir şey değil midir? Yani herkes tarafından nefret edilen, herkes tarafından sevilmeyen, herkes tarafından kaçılan bir insan olmak mı güzeldir? Yoksa te kilometrelerce öbür taraftan işte Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi günlerce uzak yoldan bir insanın yanına gelmek. Niçin? Para kazanmak için gelmediniz. Evlenmek için gelmediniz. İş bulmak için gelmediniz. Şunun için gelmediniz, bunun için. Niçin geldiniz? İlim tahsil etmek için geldiniz. Sizi buraya getiren neydi? Burada. Yani niye Malatya'ya gitmediniz siz? Çünkü sizin aradığınız ilim orada yoktu. İşte Musa Aleyhisselam hemen onunla gitti. Nasıl gideceğini sordu. Niçin? İlimden dolayı. Selef bakın. Günlerce, kilometrelerce yol almıştır. Bir hadis öğrenebilmek için. O hadisi nakleden ravinin, rivayet eden ravinin yanında ne var? İlim var. Onun için oraya gidildi. Günlerce yol gidildi. İlim bu şekilde insanların teveccühünü size doğru, insana doğru yönlendiren bir fazilettir. Evet. Allah subhane ve teala balığı onun için alamet kıldı. Balığı kaybettiğin zaman dön. Çünkü onunla orada buluşacaksın denildi. Musa denizde balığın izini sürerdi. Musa yanındaki geç adam gördün mü? Kayağa sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı dedi. Şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti balık. Musa işte aradığımız o idi dedi ve hemen geri döndü. Orada Musa ile ne yaptı? Hızır buluştu diyor. Şimdi arkadaşlarım Hızır aleyhisselam peygamber rasul müdür değil midir? Nebi midir değil midir? Soru sormadım. Ben cevaplayacağım bunu. Nebi olsa, Rasul olsa dahi kendisine şeriat verilmediği için Musa Aleyhisselamdan derece bakmından nedir? Daha düşüktür. Çünkü kâide nedir? Kendisine ayrı bir şeriat verilen Rasuller, o Rasuller'e tabi olan diğer Rasullerden daha faziletlidir. Yani Allah katında daha üstündür. Bizim katımızda, tilkar la nufar qubayne, ahdminhum onlarına Rasbezbi tefrik etmeyiz o daha faziletli o daha iyi o daha biz böyle bir şey demeyiz ama Allah kanına nedir kendisine şeriat verilen peygamberler kendisine şeriat verilmeyen peygamberlerin daha üstündür Hızır aleyhisselama şeriat verilmediği için ama Musa aleyhisselama şeriat verildiği için Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamdan üstündür eğer Hızır aleyhisselam bir rasul bir nebi değil normal bir vatandaşsa o halde Musa aleyhisselam ondan üstündür yani her halükarda Üstün olan kimdir? Musa Aleyhisselam. Fevajada abden min ibadina min Orada bir adam buldu. Adamın sıfatı şuydu. Biz ona rahmet verdik ve allemnahu min biz o adama katımızdan mal vermedik, katımızdan mülk vermedik, katımızdan evlat vermedik, katımızdan güzel hanımlar vermedik, katımızdan araba binek atlar şunlar bunlar vermedik. Biz o adamın vasfı şudur. Biz o adama ne verdik? İlim verdik. <gülüyor> Katımızdan birine verdik. İlim verdik. Hızır Aleyhisselam'ın vası bu. Devam ediyor ayete. Kale lehu Musa. Musa ona dedi ki. <gülüyor> ben sana tabi olayım mı? Neden dolayı? İlim öyle büyük bir fazilet ki bir peygamber bile onda olmayan bir ilim sende varsa senin peşinden gelir işte. İlim bu kadar faziletli. Peki sana niçin tabi olacağım? Ala en tuallimeni mimma ullimte rüştâ. Sana öğretilenden bana da öğret diye. Tabiiyetin sebebi ne? Sana öğretilenden bana da öğret diye. İşte isterse çocuk olsun diyor ki ya, ya hocam ben 19 yaşındayım yani o arkadaşlara ben 30 yaşında 40 yaşında adamlara ben nasıl ders söyleyeyim? Ya sen 19 yaşında olman önemli değil. Tamam mı? Sen kim olursa olsun, sen ilim ehliysen, peşinden gelinmesi gereken kişi sensin. Peşinden gelinmesi gereken kişi kim? İlim sende varsa, isterse ahti, isterse baban olsun, isterse anan olsun, peşinden gelinmesi gereken, tabi olunması gereken kişi ne ki? Burada sensin. Anlaşıldı mı? Bu da ilmin faziletine dair oldukça önemli bir şeydir. Yani Delilidir. Ve son delilimiz bu ders için ne? Bu ders için bizim e, son delilimiz Şehidallahu enne la qist, la hakim. Allah kendisinden başka ilah olmadığının şahitlik etti. Melekler kendisi Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etti. Bir de ilim ehli Allah'tan başka kendisinin ilah olmadığına ne yaptı? Şahitlik etti ki o e, adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hamid olan Allah'tan başka ilah yoktur. İbni Kayım el-Cevzi'ye, İbni Kayım el-Cevzi'ye dün demiştim ya okuyacağız dediğim e, Saadet Yurdun Anahtarı isimli kitabında onlarca maddede ilmin faziletini anlatıyor. Onlarca maddede ne anlatıyor? İlmin faziletini anlatıyor. Diyor ki Allah subhanehu ve teala en evla olan tevhid ilmi olduğuna şahit etmiştir. Bu ayette en faziletli ilim tevhid ilmidir. Bu ayet birçok açıdan ilmin ve ilim ehlinin faziletine delalet ediyor. Bu ayet birçok açıdan neye delalet ediyor? İlmin ve ilim ehlinin faziletine delalet ediyor. Birincisi, beşerden hiç kimse değil... Sadece ilim sahipleri Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etti. Bakın, Şehidallah la illallah Allah şahitlik etti. Melekler şahitlik etti. İnsanlar da şahitlik etti demiyor. Erkekler şahitlik etti demiyor. Kadınlar şahitlik etti demiyor. Zenginler şahitlik etti demiyor. Türkler şahitlik etti demiyor. Kürtler şahitlik etti demiyor. İnsan cinsinden sadece kimi zikrediyor? Demek ki bu fazilet olarak yeter. Sadece ilim ehli buna şahitlik ediyor. Bir. iki. Allah ilim ehlinin kendi şah, ehlinin şahitliğini kendi şahitliğiyle beraber zikretmiştir. Allah subhanatıyla ben şahitlik ettim. ilim ehli de şahitlik etti diyor. Bak ilim ehli kimle beraber zikredildi? Mesela faziletli bir kimse düşünün. Faziletli çok sevdiğiniz alim bir zeyd. Tamam mı? Bu konuda ben şöyle diyorum şu kişi de böyle diyor dediği zaman mesela diyor ki ee, bu konuda benim görüşüm budur İbn-i Teymiye'nin görüşü de budur. Büyük bir alim İbn-i zikrettiği zaman sen anlarsın ki İbn-i Teymiye de faziletli yoksa kendi ismiyle beraber zikreder mi? Zikretmez öyle değil mi? Kendisi ismiyle beraber zikretmez tabii üst düzey birisi derse yani işte i̇bn Teymiye'den daha büyük bir alim bunu derse. Tamam mı? yani faziletli kişilerle beraber zikredilmek faziletlidir değersiz kişilerle beraber zikredilmek değersizliktir Allah subhanehu ve teala alemlerin Rabbi olan mülkün sahibi olan Allah subhanehu ve teala kendi ismiyle beraber kimin ismini zikretmiştir alimlerin ismini yerden sadece alimlerin ismini zikretmiştir bu da iki Üç. başka kimle beraber alimleri zikretmiştir Meleklerle beraber de alimleri zikretmiştir. Kimle beraber? Meleklerle beraber de alimleri zikretmiştir. Üçüncü olarak Allah ilim ehlinin şahitliğini meleklerin şahitliğiyle zikretmiştir. Dördüncü olarak Allah onların adaleti ayakta tutanlar olarak zikretmesi ilmin ve alimin faziletindedir. Bak ne diyor? Ve ulu ilmi ilim ehli Kaimen bil gıst. Adaleti ayakta tutan onlardır. Adaleti ki dünyanın düzeni sadece adalet üzerine kurulur. Allah'ın hükmüyle hükmetmek bundan dolayı önemlidir. Biz niçin devamlı bağırıyoruz? Allah'ın hükmüyle hükmedilmesi lazım. Ey yöneticiler! Allah'ın Çünkü adalet oradadır. Allah'ın hükmünün olmadığı yerde adalet yoktur. Ve Allah'ın ahkamını yani adaleti kaim kılacak da kimlerdir? Avam değildir. İlim ehlidir. Allah'ın adaletini Allah'ın ahkamını gerçek adaleti kaim kalacak kimlerdir? Alimlerdir. Bu da alimin faziletine nedir? Bir delildir. Beşinci olarak Allahu Teala bizzat kendi nefsini şahit tutmuştur ki bu şahitliklerin en yücelisidir. Daha sonra yarattıklarından en seçkin. Bak Allah-u Teala bu ayette Önce kendinin hepsine şahit tutuyor. En yüce Allah Subhanahu ve Teala. La ilahe illallah. Ondan başka ilah yok çünkü. E i̇lahum ilahumme Allah ondan başka hiç ilah olur mu? Ha. Sonra melekler. Melekler de Allah'ın yarattığı kullar arasında en faziletli en faziletli olanlardan bir tanesidir. Tamam mı? Yarattıklarından en seçkini. Daha sonra da alimler zikretmiştir. En seçkinle beraber ne yapmıştır? En seçkin zikretmiştir. İmam Kurtubi bu ayetin tepsisinde diyor ki Bu ayet ilmin ve alimlerin faziletini ve şerefine delalet eder. Bu ayet neye delalet eder? İlmin ve alimlerin faziletine delalet eder. Eğer ulemadan eğer alimlerden daha şerefli birileri olsaydı elbette ki Allah onları da kendisi ve meleklerin ismiyle beraber zikredecekti tabii alimleri zikrettiği gibi Kazali ee, Gazali de buna yakın açıklamalar yapmıştır diyor Şeyh Abdül Kadir bin Aziz. Oldu mu? Oldu. Beş de zikrettik. Önümüzdeki derste de Allah'ın izniyle önümüzdeki ders cumartesi günü olacak. Cuma günü tatilsiniz. Ne gün olacak? Allah'ın izniyle Rabbimizin verirse cumartesi günü olacak. Allah değil mi? Allah Peki biz ne gördük? İlmin faziletinden der 5 delil gördük. Birisi Bakara Suresi ayeti. Ee, meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde etmesi ikincisi Nisa suresinin 113. ayeti Allah ne diyordu bu Allah'ın sana verdiği büyük bir fazilettir öyle değil mi üçüncüsü <gülüyor> <gülüyor> Rabbim ilmimi artır Taha suresi ayeti eğer ilimden faziletli daha bir şey olsaydı Allah anh, onun artılmasını isterdi Dördüncüsü Musa Aleyhisselam ile Hızır kıssası ilmi sebebiyle bir peygamber kendisinden daha düşük olan bir kimsenin peşinden gitti. Çünkü o ilim ehliydi, ondan ilim öğrenmek için. Beşincisi ise nedir? Alimran suresi ayeti Allah kendi ismiyle beraber meleklerin ismiyle beraber alimlerin ismini almıştır Ve adaleti ayakta tutan kimselerin ancak alimler olduğunu söylemiştir. Bu da alimin ve ilmin faziletine dair büyük bir eee dair açık bir delildir. Allahu Subhanahu ve Tala bizi bu alimlerden, bu talebelerden kılsın. Allahu Subhanahu ve Tala bizleri faziletli kimselerden kılsın. Allahu Subhanahu ve Tala bizleri faziletlerin takipçilerinden kılsın kardeşler ve ahru davani elhamdülillah rabbil alemin. Şahadet ile getirilen şah, şah.